Luka 24. bölüm. Kadınlar haftanın ilk günü sabah çok erkenden hazırlamış oldukları baharatı alıp mezar'a gittiler. Taşı mezarın girişinden yuvarlanmış buldular. Ama içeri girince Rab İsa'nın cesedini bulamadılar. Onlar bu durum karşısında şaşırıp kalmışken, şimşek gibi parıldayan giysilere bürünmüş iki kişi yanlarında belirdi. Korkuya kapılan kadınlar başlarını yere eğdiler. Adamlar ise onlara Diri olanı neden ölüler arasında arıyorsunuz? Dediler O burada yok, dirildi. Daha Celile'deyken size söylediğini İnsan İnsanoğlunun günahlı insanların eline verilmesi, çarmıha gerilmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini bildirmişti. O zaman kadınlar İsa'nın sözlerini anımsadılar. Mezardan dönüp bütün bunları on ve ötekilerin hepsine bildirdiler. Bunları elçilere anlatanlar Mecdelli Meryem, Yohanna, Yakub'un annesi Meryem ve bunlarla birlikte bulunan öbür kadınlardı. Ne var ki bu sözler elçilere saçma geldi ve kadınlara inanmadılar. Yine de Petrus kalkıp mezara koştu. Eğilip içeri baktığında keten bezlerden başka bir şey görmedi. Olay karşısında şaşkına dönmüş bir halde oradan uzaklaştı. Aynı gün öğrencilerden ikisi Yeruşelim'den 60 ok atımı uzaklıkta bulunan ve Emmaus denilen bir köye gitmekteydiler. Bütün bu olup bitenleri kendi aralarında konuşuyorlardı. Bunları konuşup tartışırlarken İsa yanlarına geldi ve onlarla birlikte yürümeye başladı. Ama onların gözleri onu tanıma gücünden yoksun bırakılmıştı. İsa, Yolda birbirinizle ne tartışıp duruyorsunuz? dedi. Üzgün bir halde oldukları yerde durdular. Bunlardan adı Kleopas olan ona, Yeruşalim'de bulunup da ''Bugünlerde orada olup bitenleri bilmeyen tek yabancı sen misin?'' diye karşılık verdi. İsa onlara, ''Hangi olup bitenleri?'' dedi. Ona, ''Nasır İsa ile ilgili olayları.'' dediler. O adam, Tanrı'nın ve bütün halkın önünde gerek söz, gerek eylemde güçlü bir peygamberdi. Başkahinlerle yöneticilerimiz onu, ölüm cezasına çarptırmak için valiye teslim ederek çarmıha gerdirdiler. Oysa biz onun İsrail'i kurtaracak kişi olduğunu ummuştuk. Dahası var. Bu olaylar olalı üç gün oldu ve aramızdan bazı kadınlar bizi şaşkına çevirdiler. Bu sabah erkenden mezara gittiklerinde onun cesedini bulamamışlar. Sonra geldiler bir görümde İsa'nın yaşamakta olduğunu bildiren melekler gördüklerini söylediler. Bizimle birlikte olanlardan bazıları mezara gitmiş ve durumu tam kadınların anlatmış olduğu gibi bulmuşlar. Ama onu görmemişler. İsa onlara, Sizi akılsızlar. Peygamberlerin bütün söylediklerine inanmakta ağır davranan kişiler. Mesih'in bu acıları çekmesi ve yüceliğine kavuşması gerekli değil miydi? Dedi. Sonra Musa'nın ve bütün peygamberlerin yazılarından başlayarak, kutsal yazıların hepsinde kendisiyle ilgili olanları onlara açıkladı. Gitmekte oldukları köye yaklaştıkları sırada İsa yoluna devam edecekmiş gibi davrandı. Ama onlar ''Bizimle kal. Neredeyse akşam olacak. Gün batmak üzere.'' diyerek onu zorladılar. Böylece İsa onlarla birlikte kalmak üzere içeri girdi. Onlarla sofrada otururken İsa ekmek aldı, şükretti ve ekmeği bölüp onlara verdi.'' O zaman onların gözleri açıldı ve kendisini tanıdılar. İsa ise gözlerinin önünden kayboldu. Onlar birbirine, ''Yolda kendisi bizimle konuşurken ve kutsal yazıları bize açıklarken yüreklerimiz nasıl da sevinçle çarpıyordu, değil mi?'' dediler. Kalkıp hemen Yeruşalim'e döndüler. Onbirleri ve onlarla birlikte olanları toplanmış buldular. Bunlar, Rab gerçekten dirildi, Simuna görünmüş diyorlardı. Kendileri de yolda olup bitenleri ve ekmeği böldüğü zaman İsa'yı nasıl tanıdıklarını anlattılar. Bunları anlatırlarken İsa gelip aralarında durdu. Onlara size esenlik olsun dedi. Ürttüler, bir hayalet gördüklerini sanarak korkuya kapıldılar. İsa onlara ''Neden telaşlanıyorsunuz? Neden kuşkular doğuyor içinizde?'' dedi. ''Ellerime, ayaklarıma bakın. İşte benim. Dokunun da görün. Hayaletin eti kemiği olmaz ama görüyorsunuz benim var.'' Bunu söyledikten sonra onlara ellerini ve ayaklarını gösterdi. Sevinçten hala inanamayan şaşkınlık içindeki öğrencilerine ''Sizde yiyecek bir şey var mı?'' diye sordu. Kendisine bir parça kızarmış balık verdiler. İsa onu alıp gözlerinin önünde yedi. Sonra onlara şöyle dedi. Daha sizlerle birlikteyken, Musa'nın yasasında, peygamberlerin yazılarında ve mezmurlarda benimle ilgili yazılmış olanların tümünün gerçekleşmesi gerektir demiştim. Bundan sonra kutsal yazıları anlayabilmeleri için zihinlerini açtı. Onlara dedi ki, Şöyle yazılmıştır. Mesih acı çekecek ve üçüncü gün ölümden dirilecek. Günahların bağışlanması için tövbe çağrısı da Yerişelim'den başlayarak bütün uluslara onun adıyla duyurulacak. Sizler bu olayların tanıklarısınız. Ben de babamın vaad ettiğini size göndereceğim. Ama siz yücelerden gelecek güçle kuşanıncaya dek kentte kalın. İsa onları kentin dışına, Beytanya'nın yakınlarına kadar götürdü. Ellerini kaldırarak onları kutsadı. Ve onları kutsarken yanlarından ayrıldı, göğe alındı. Öğrencileri ona tapındılar ve büyük sevinç içinde Yeruşalim'e döndüler. Sürekli tapınakta bulunuyor, Tanrı'yı övüyorlardı.